Nahl Suresi 96 299 Allah'ın emri kesinlikle gelecek. Artık onu acele edip istemeyiniz. Allah onların ortak koştukları şeylerden arınıktır ve yücedir. Allah kullarından dilediğine haberci ayetleri vahyi kendisine özgü bir iş olarak ruh yani can ile birlikte şüphesiz benden başka ilah yok. O halde benim korumam altına girin diye uyarın diye indirir. Allah gökleri ve yeryüzünü hak ile oluşturdu. O onların ortak koştukları şeylerden yücedir. Allah insanı bir nutfeden oluşturdu. Bir de bakarsın ki o apaçık bir düşmandır. Hayvanları o oluşturmuştur. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok yararlar vardır. Siz onlardan bir kısmını da yersiniz. Ve hayvanlar da akşam vakti getirdiğinizde ve sabahleyin saldığınızda sizin için bir güzellik vardır. Ve hayvanlar ancak canınızın bir parçası tükenerek çok yorularak ulaşabileceğiniz bir memlekete yüklerinizi taşırlar. Şüphesiz sizin Rabbiniz kesinlikle çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Ve Allah kendilerine binesiniz hem de zinet olsun diye atları, katırları ve eşekleri oluşturdu. Bilmediğiniz şeyleri de O oluşturuyor. Yolun doğrusu yalnızca Allah'a borçtur. Yolun eğrisi de vardır. Ve eğer Allah bileseydi sizi topluca doğru yola kılavuzlardı. O sizin için gökten bir su indirdi. İçecekleriniz ondandır. Hayvanları otlattığınız ağaçlar, bitkiler de ondandır. Allah, su ile sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, yüzümler ve tüm meyvelerden bitiriyor. Şüphesiz bunda iyiden iyiye düşünen bir toplum için kesinlikle birer alamet, gösterge vardır. Ve Allah, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi sizin yararlanacağınız özelliklerle yarattı. Bütün yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için alametler, göstergeler vardır. Yeryüzünde sizin için renklerini değişik olarak yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize sunmuştur. Şüphesiz bunda öğüt alan bir toplum için kesinlikle bir alamet, ...gösterge vardır. Ve o, denizden taze et yiyesiniz... ...ve ondan takındığınız süs eşyasını çıkarasınız diye... ...armağanlarından rızık aramanız için... ...ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödemeniz için... ...denizi sizin emrinize verendir. Gemilerin denizde suyu yararak gittiklerini görüyorsun. Ve Allah, size sofra olması için... ...yeryüzünün içinde... Sabit, sağlam dağlar, ırmaklar Ve siz kılavuzlandığınız doğru yolu bulasınız diye Yollar ve daha nice alametler bıraktı Ve onlar yıldızlarla Kur'an ayetleri öbekleriyle yollarını bulurlar Öyleyse yaratan Allah Yaratamayan sözde ilahlar gibi olur mu? Hala düşünmeyecek misiniz? Ve eğer Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız, onları sayamazsınız. Şüphesiz ki Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Ve Allah gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilir. Necm 300 Ve onların Allah'ın aslarından yakardıkları şeyler, Herhangi bir şey oluşturamazlar, kendileri oluşturulmuşlardır, ölülerdir, diri değildirler, ne zaman dirileceklerini de tam bilemezler. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Artık ahirete inanmayan şu kimseler onların katleri tanıtmamaya çalışmaktadır ve onlar kendilerinin büyük olduğuna inanan kimselerdir. Allah'ın onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bildiğine hiç şüphe yoktur. Şüphesiz Allah, kendilerinin büyük olduğuna inananları sevmez. Ve onlara, Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman, onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak yüklenmek ve bilgisizlikleri yüzünden saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından bir kısmını da yüklenmeleri için, Öncekilerin efsaneleri dediler. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Şüphesiz onlardan önceki kimseler tuzak kurdular da Allah onların duvarlarına temellerinden vurdu. Sonra da çatı tepelerinden üzerlerine çöktü. Ve onlara azap akledemedikleri bir yönden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil rüsva edecek ve hani uğrunda düşmanlık ettiğiniz ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine bilgi verilmiş olan kimseler, şüphesiz ki bugün rezillik, rüsvalık ve kötülük, kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler üzerinedir diyecekler. Necm 301 Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler, kendilerine haksızlık etmiş kimseler olarak meleklerin geçmişte yaptıklarını ve yapmaları gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırdıkları kimselerdir. Artık teslimiyeti koyarlar. Biz hiçbir kötülükten yapmıyorduk. Tam tersi, şüphesiz Allah sizin yapmakta olduklarınızı çok iyi bilendir. O halde içinde sürekli kalanlar olarak cehennemin kapılarına girin denir. İşte büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselere Rabbiniz ne indirdi denilince onlar hayır derler. Bu dünyada güzelleştirenlere, iyileştirenlere iyilik, güzellik vardır.'' Ahiret yurduysa kesinlikle daha hayırlıdır. Ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselerin yurdu adın cennetleri ne güzeldir. Onlar oraya girecekler. Onun altından ırmaklar akar. Orada onlar için diledikleri şeyler vardır. Allah kendisinin koruması altına girmiş kişileri işte böyle karşılıklandırır. Allah'ın koruması altına girmiş kişiler o kimselerdir ki melekler onları hoş ve rahat ettirerek onlara geçmişte yaptıklarını ve yapmaları gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırırlar. Selam size, yapmış olduğunuz işlerin karşılığı olarak girin cennete derler. Necm 302 Onlar kendilerine Doğal güçlerin gelmesinden veya Rabbinin emrinin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Kendilerinden öncekiler de böyle yapmışlardı. Ve Allah onlara haksızlık etmedi. Fakat onlar şirk koşarak kendilerine haksızlık etmişlerdi. Yanlış, kendi zararlarına iş yapmışlardı. Bunun için sonunda yaptıklarının cezası kendilerine isabet etti. Alay edip durdukları şey de kendilerini kuşattı. Ve Allah'a ortak koşan şu kimseler, Allah dileseydi biz ve atalarımız kendisinin aslarından hiçbir şeye tapmazdık ve onun aslarından hiçbir şeyden haram kılmazdık dediler. Kendilerinden önceki kimseler böyle yaptılar. İşte erçiler üzerine ancak açık seçik bir tebliğden başka ne olur? Ve and ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, ve sakının diye bir elçi gönderdik. Artık Allah bu ümmetlerden bir kısmına doğru yolu gösterdi, bir kısmına da sapıklık hak olmuştur. Şimdi yeryüzünde bir gezip dolaşın da bakın yalanlayanların sonu nasıl olmuş. Sen onların doğru yolda olmaları için hırs göstersen de artık Allah saptırdığı kimseyi doğru yola kılavuzlamaz. Onlar için Yardımcılardan da kimse yoktur. Ve kafirler, Allah ölen kimseyi diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, Allah ölüleri üzerine aldığı gerçek bir baat olarak onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri şeyi onlara açığa koymak ve gerçekleri örtbas eden kimselerin yalancıların ta kendisi olduklarını bildirmek için diriltecektir. Biz bir şeyi dilediğimiz zaman, bizim ona sözümüz sadece ol dememizdir. O da hemen verir. Necm 303 Ve haksızlığa uğradıklarından sonra Allah yolunda hicret eden kişiler kesinlikle biz onları sabretmiş ve sadece Rablerine işin sonucunu havale eden şu kimseleri bu dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Ötekinin, ahiretin ücreti ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Ve biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz olgun insanları açık kanıtlarla ve yazılı belgelerle elçi olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız haydin, Tevrat ve İncil'i bilen bilginlere sorun. Biz sana da o öğüdü, Kur'an'ı kendilerine indirilmiş olanı ortaya koyman için, onların da iyiden iyiye düşünmeleri için indirdik. Peki sinsice kötülükleri planlayanlar, Allah'ın kendilerini yere batırmayacağından yahut bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden yahut onlar dolaşıp dururlarken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden Üstelik onlar aciz bırakanlar da değillerdir, yahut da kendilerini azar azar korku içinde yakalamasından emin mi oldular? İşte şüphesiz sizin Rabbiniz kesinlikle çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Onlar gölgeleri Allah'a boyun eğerek küçülenlerin ta kendisi olarak sağdan sola dönen Allah'ın oluşturduğu bir takım şeyleri görmediler mi? Bunları hiç mi düşünmediler? Ve göklerde ve yeryüzünde bulunan canlılar ve doğal güçler kibirlenmeden Allah'a boyun eğerler. Kendilerinin üstündeki Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Necm 304 Ve Allah buyurdu, İki ilah edinmeyin, o ancak tek bir ilahtır. O halde yalnız benden korkun, yalnız bana kulluk edin. Göklerde ve yeryüzünde olan şeylerde yalnız O'nundur, dinde daima O'nundur. Böyleyken siz Allah'tan başkasına mı kendinizi koruma altına aldırtıyorsunuz? Ve iyilik olarak sahip olduğunuz ne varsa işte Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğunda hemen yalnız O'na sığınızsınız. Sonra zararı sizden giderince, sizden bir grup küfretmek, kendilerine verdiklerimizi örtbas etmek, verdiklerimize iyilik bilmezlik etmek için Rablerine ortak koşarlar. Hadi şimdi yararlanın, fakat yakında bileceksiniz. Ve ortak koşanlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar. Allah'a and olsun ki, siz uydura geldiğiniz bu şeylerden kesinlikle sorgulanacaksınız. Ve onlar Allah'a kızlar isnat ediyorlar. Allah bundan arınıktır. Kendileri içinde iştahlandıkları oğlan çocukları vardır. Ve onlardan biri kız doğum haberiyle müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen haberin kötülüğü dolayısıyla toplumundan gizlenir, aşağılık ve horluğa rağmen kızı yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün. Dikkat edin, onların verdikleri hüküm töreleri ne kötüdür. Ve beğenmediklerini Allah için ayırırlar ve dilleri en güzelin kendilerine ait olduğunu yalan yere söyler durur. Hiç şüphesiz onlar için ancak ateş vardır ve onlar önden itileceklerdir. Ahirete iman etmeyen kimseler için kötülüğün aynısı vardır. En yüce örnek ise Allah'ındır. O en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, Sağlam yapandır Ve eğer Allah Yanlış işleri nedeniyle insanları sorgulayıp Cezalandıracak olsaydı Yeryüzünün üstünde irili ufaklı tüm canlılardan Hiçbir şey bırakmazdı Velakin onları Adı konulmuş bir süreye kadar Erteler Artık onların sürelerinin sonu gelince de Ne bir saat ertelenebilirler Ne de öne alınabilirler Allah'a yemin olsun ki biz kesinlikle senden önce bir takım ümmetlere elçiler gönderdik de şeytan onlara amellerini bezeyip süslü gösterdi. İşte o şeytan bugün onların koruyucu, yol gösterici yakınıdır ve onlar için acı bir azap vardır. Ve biz sana Kur'an'ı sırf hakkında anlaşmazlığa düştükleri şeyleri onlar için açığa koyasın diye ve iman edecek bir topluma bir kılavuz, bir rahmet olarak indirdik.